Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 13. dersin B maddesi. Men ha ulayil feteyyatü ya Maryam. Ey meryem bu genç bayanlar kimdir? Bu dersin A maddesinde müzakkerlerin çoğulunu görmüştük. Burada mühennetlerin çoğulunu göreceğiz. Bu cümlenin müfredi neydi? Men hazihi fetatü ya Meryem'uydu. Yani ey Meryem bu genç bayan kimdir idi. Bunu çoğul yaptık şimdi. Bu genç bayanlar. Hazihi'nin çoğulu hauley oldu. Haza gibi. El fetatü'nün çoğulu da el fetatü oldu. Cümlemizdeki o salim kısmından. Her şey okuyalım ondan sonra bahsedeceğiz inşallah. Ey Meryem bu genç bayanlar kimdir? Hunne zemilati. Onlar okul arkadaşlarımdır. Zemîletünün çoğulu zemilatun. Mütekellim Yasin Muzaf okul arkadaşlarım E hunne Onlar bacı mıdırlar? Kız kardeş midirler? Okudunun çoğulu Naam, Hunne, Ehevatun. Evet onlar kız kardeşlerler. Men, Ebu, Hunne. Onların babası kimdir? Ebu, Hunne. Ebu'nun kelimesi Hunne'ye muzağır. Mütekellim yaz dışında herhangi bir isme veya zamire muzağır olduğu zaman bir tane Vav harfi ortaya çıkardı. Ebu diye uzatalım. Met bu Bu Esma Süt'te Yirabı harflerleydi. Onların babası kimdir? Sorusunun cevabı Ebu Hunne Eşşeyhu Bilalun Birleştirerek söyleyecek olsak Ebu Hunneşşeyhu Bilalun Onların babası Şeyh Bilal'dir. Buradaki Bilal de Şeyh'in bedeli yine. Şeyh'in bedeli. Hangi şeyhtir? Kimdir? ismi nedir? Veya nasıl birisidir? Onun hakkında bize bilgi veriyor. Onu açıyor. O şeyhteki kapallığı gideriyor. Şeyh yani bile hoca Bilal'dir onların babası. Devamında Ümmühünne ustazeti onların annesi benim hocamdır. Ustazeti, üstadünün müennesi ustadetün idi. Tekellüm yapsam muzarif oldu. Onların annesi yani o genç bayınların annesi aynı zamanda Şeyh Bilal'in hanımı oluyor bu kişi. Benim hocamdır. <gülüyor> Eyne beytühunne, onların evi nerede? Beytühunne, beytün ney muzaf? Beytühunne, evleri, onların evi yani. Beytühunne, kariip bun minel medreseti. Onların evi okula yakındır. Garip, yakın. Akrabada buradan türeme demiştik. Soyca yakın olan kişi maalesef akraba? Min harficeri ise. Evvelden öğrendiğimiz kaderle o dendan eki getiriyordu. Ancak garibun kelimesiyle birlikte e-a eki getirir. Dendan değil de e-a. Sadece gariple alakalı bu şey. evet. Yani onların nevi okula yakındır. Okuldan <gülüyor> yakındır değil de okula yakındır. Garibun'un e, min ile kullanımında min harfleri e-a eki e, getirir. Temârinu alıştırmalar Havvilil müptede'e Fil cümelil atiyeti ila cem'in Kemâ ve Muvaddahun fil misâli Havil çevir neyi Mef'ul el müptede'e Müpteda'yı çevir Nerede fil cümelil atiyeti Gelen cümlelerde neye çevir ilacem cem'in çoğula çevir. Gelen cümlelerde müpteda'yı çoğula çevir. Misalde açıklanmış olduğu gibi. Misal, hadhi bin bu kızdır cümlesinde mükteda olan hadhi haula yaparsak ki haza ve hazihinin çoğulu ortak olarak haula idi. Ona uygun olarak haberde çoğul olacak. haulâ benatun olacak. Bintun'un çoğulu benatun. Bunlara Cem Müzekker şey, Cemmü Enes Salim kalıbı deniyor. Benatun. Buradaki Bintun'a bakalım. Bintun kelimesinin müfret kalıbı kırılmadan T'den önce bir tane M Elif getirildi. T'den önce. Bintun Benatun oldu. Elif M Elif ve T Hareket olarak T geldiği zaman bu Cemil Mühendez salim kalıbı oluyor. Müfreddin'in kalıbı kırmadan çoğul yapılıyor. Müzekkerde ise bu M tarifinden Vav ve Nun gelmesiyle oluyordu müderresûne, ne olduğu gibi özellikle de hepsinde olmasa bile çoğunluğunda sonunda kapalı t bulunan mühennis kelimelerde bu daha aşikardır birinci alıştırmada olduğu gibi hadihi talibetün bu bayan öğrencidir cümlesinde hadihi haulâ yaparsak haberde ona uygun olarak çoğul olacaktır, cem olacaktır talibetün talibatüne dönüşecektir. Kapalı T açılacak açık T olacak. Ondan önce de metafinden elif gelecek. Yine burada kız öğrenciler olduğunu Kız musunuz? Buna da Cemil Mühendez, <gülüyor> salim kalıbı denir. Cem hani <gülüyor> Tamam mı? Tamamı değil. Bu kaç? İki, dört, beş tanesi. büyük çoğunluğu hepsi olmasa bile büyük şeylerden. Yani, Hı. Bazı elif. Ondan sonra kapağı t'yi de açık yaparak, açarak yani açık t yaparak cem nes e, kalıbına cem cemi yapmış oluyoruz o meennes kelimeyi. çoğul etmiş olduk biz. هذه nasıl olacak? Bazii müdelli ise haulai, haulaim müdellisetün. Açık t olacak. Buna dikkat. Hadihi tabibetün, müslümetün ve zevcetün aynı şekilde. Bu kalıpla geliyor. Altında ise iki tanesi iki tane iç... Bir tane mi? Ne? Bir tane mi? Değişik göreceğimiz kaydetti mi? İki tane. İki tane. Birisi Oktun, birisi bir de, de fetatün. Bunların ikisinde de e, kelimelerin altında gizli met harfleri var. Çoğulunda bu kelime, met harfleri ortaya çıkıyor. Harekeli vav ve ye olarak. Uhtun ehevatüne dönüşüyor. Fetatün feteyyatüne dönüşüyor. de uhtunda met harfinden vav var idi. O kelimenin altında gizli. Çoğulunda ehevatün şeklinde harekeli vav olarak ortaya çıktı. Feta tünle de metafinde y vardır. O da çoğulda ortaya çıktı. Feta yatün harekeli y olarak. Feta yatün. Nacemi teksir kalıpları, mukesser kalıplar yani kırık kalıplar. Bu harf cebirindeki harekeden mi geliyordunuz? Uhtün, uhtün, öteki mi? Vav geldin öyle mi? Yok. Ee, o sözcükten bulunur, sözcükten bakıldık kendimiz. Çünkü hareketsi aşağıda faynamla yapılmıştır. Bunu da birinde uktun, birisinde fetahatun. Yani uktunda e, ötre var. E, Fetahatun'de metarf'de elif var. Böyle, Tahmin edebiliriz. Ama kesin şudur diyemeyiz. Yani aynı metarfi olup da birisinde var, birisinde <gülüyor> ya olan da var o kelimelerin aslından yani aslında bilmek mi olacak? Hani fetende t t y vardı ya. Fetat'ünde o y gözükmüyor mesela. Çoğunu ortaya çıktı. Tamam? Hazihi cedidatün, kebiratün, sagiratün ve taviletün'de ise bunların çoğulları şeyle aynı müzekkerlerin çoğullarıyla aynı cedidiyetun cududun bu sıfatlar ise bu ve benzeri sıfatlar ise müzekkerlere müenneslere için ortak kullanılır yani hazihi haulay cududun derken ki hazihi haza olsa haza cedidun olsa onu haulay Cududun diye çoğal yaparız hazihi cedidun da çoğal yaparsak haulay cududun olur yani yani bu sıfatlar haber olarak yalan kullanıldığı zaman, sıfat olarak değil de haber olarak kullanıldığı zaman müzekkerle ortak kullanılır. Müzekker gibi kullanılır. Bunun müennesi yoktur yani. Burada hazihi kebire bakın dediğinde... dikkat edin. Bak bir daha söyleyeyim. Bu sıfatlar sıfat olarak değil haber olarak kullanıldığı zaman. Sıfat olarak kullanılsa gene sıfat olacak. Sıfat Mühennes olacak. Burada bayan olduğunu biliyoruz da ha olduğunda nasıl bileceğiz? Abi? Mesela hazihi kebiretün diyor ya hmm. ha kibarun dedik. Onun sadece o cümleye bakarak mühendis müzekkarın olduğunu Bilmiyorum. bilemeyiz. Ondan öncesinde geçen kelimelere bakmamız gerekir ki ha-ülahi de mutlaka bir şeylerden bahsetmiştir. Ondan sonra ha diyordur. Evveline bakarız yani o cümleye. Hazihi kebiretün kibarun, varun sagiratun sagarun tavilun tivalun şeklinde olur. Evet. Iqra'l ekhtubu ku ve yaz. Ha ulaye ihfati ve ha ulaye ihvati. Bu cümlenin tercümesine geçmeden önce A maddesinde bu dersin A maddesinde söylediğimiz şeyi tekrar burada söyleyelim. Ee, bir kelimenin hangi müfredin çoğulu olduğunu bunu bulabilmek için asıl harflerini bulacağız. Asıl harflerine yola çıkacağız yani eha watunun çoğu olabilir. O asıl harflere bakacağız. Onunla oradan yola çıkarak müfredi bulacağız. Müzikçiler böyle yapıyor yani. Tavilun tivalunda ta Vav, wow, Lam vardı. Cududunda, Cim, Dal, Dal vardı. Cedidun. Aynı yöntem burada da bir bulayacağız. Evet. Değişmiyor değil mi? Nasıl? O Rumuz'dur zaten. O değişmez. Müzakker'de o manası değişmez. Hı. değişmez o. Evet. Bu okuduğum cümlenin manası yani haüla iḫvati ve haüla iḫvati cümlesinin manası, bunlar erkek kardeşlerimdir ve bunlar kız kardeşlerimdir. İḫvati erkek kardeşler, iḫvati kız kardeşler. Men haüla il feta'yatu, bu genç bayanlar kimdir? Haüla'i benatul müderriseti. Bunlar Öğretmenin kızlarıdır. Bayan öğretmenin kızlarıdır. Benatün müderreseti. Haulail feteyyatü Zemilatî Bu genç bayanlar okul arkadaşlarımdır. <gülüyor> Zemilatünün çoğulu Zemilatün Mütekennim versenemiz var. Zemilatî oldu. Cümlesinde Haulâ-i mübtidadır. El feteyatu onun bedelidir. Yani o Havlayı'daki bunlar manasındaki Havlayı'nın içindeki kapalılığı giderir. Bunlar derken kapallık yok mu? Kimdir, necidir? Değil mi? Ondaki kapalılığı giderir genç kızlar. Bu taşlar mı kastedilen? Bu ağaçlar mı? Bu kızlar mı? Bu öğretmenler mi? Değil mi? Bu doktorlar mı? Veya efendim, falanca mı? mı? Yani, Müzekker mi? Müvennes mi? Canlı mı? Cansız mı? Ondaki kapallığı giderir o fethiyatuh. Dolayısıyla ona bedel diyoruz. Bedel her hususta kendinden önceki übdenin minhe uyar. Haulâhi merfu konumdadır. Ondan dolayı el fethiyatuh merfu olmuştur. Niye? Haula-i mütteda merfu olduğu için. Ancak sonu e, değişmeyen mebni kelimelerden olması bile ile haula olmaz. Haula-i e, haula-e de olamayacağı gibi. Mahallen abi, He, mahallen merfu, yok. merfu oluyor. haula marifedir. Çünkü işaret sanılan hepsi marifedir. Dolayısıyla onun bedelinde el fetiyatu marife geldi. haulâ müzekker ve mühennes için ortak kullanılır. El-Fethiyat'ta mühennes. haulâ çoğul el çoğul geldi. Dört ya da uydu. Bedel de sıfat gibi kendisinden bedel yapılana, mübdelin mih denir ona. Ona uyar. Bunun alameti bir daha söyleyeyim. Altına çizerek işaret zamirinden sonra gerek müsekker gerek mühendis gerek müfred gerek cem önemli değil İşaret zamirinden sonra marife bir isim gelmesi işaret sıfatı ve onun bedelini böyle anlarız marife bir isim gelmesi devam bu genç kızlar okul arkadaşlarımdır devamında ebu ne tabibun ve ümmü hunne müderris etün. Onların babası doktordur ve onların annesi öğretmendir. Ebu hunne mübteda müzekker. Ebun kelimesi hunne muzaf. Onların babası tabibun haber olarak geldi müzekker ondan dolayı. Ummuhunne müennes. Onun haberde müennes geldi müderese. Eynet talibatul cudududdu. Yeni bayan öğrenciler nerede? Zehb ne ilmel kütüphaneye veya kitaplığa gittiler. Zehb ne? Oradaki zehb nefilinin ee, cem müenmes kaybesi yazıldığına dikkat edin. Şimdi ya da Zehebe ve zeh boyu kullanıyorduk. Şimdi zehb neyi Eyne benatuki ya ammeti, ey halacığım, ey halam daha doğrusu, kızların nerede? Bintun benatun, kiye muzar, senin kızların nerede? Hunne filmet bakıyı, onlar mutfaktadır. Eha il merrdatü muslimatun. Bu hemşireler Müslüman mıdırlar? Cümlesinde de Haulâ-i mükteda El-mümerr-i işaretten sonra gelen Marife isim Dolayısıyla onun bedeli <gülüyor> Bu hemşireler Müslümanatun ise onun haberi Müslüman mıdırlar? Cevap ne? Evet haulâ <gülüyor> tabibatun. İsmi işaretten sonra bir isim geldi. Ancak marife değil. Ne kere isim geldi. Dolayısıyla bedel yok burada. Mübteda ve haber. Bunlar bayan doktorlardır. Anladın mı bu ikisinin ayrımını? Ha ulai tabibatü ile ha ulai tabibatun arasındaki fark o. Birisi mübteda, haber birisi bedel. Mübtedenin min İsmi, i̇smi işaretten sonra marife isim gelirse o marife isim ismi işaretin bedeli. Ama ne kire gelirse bedellik yok. Orada müktü daha karar. Değişmez olur. Bu hemşireler veya bu doktorlar diyorduk. Şimdi bu veya bunlar doktorlardır. Hemşirelerdir. Mani değişmez olur. <gülüyor> evet. Bunlar doktorlardır. Bayan doktorlardır. Ezvacı hünne müderrisune. Burada ezvacun kelimesi hünneye muzaf oldu. Ezvacun. Bir kelimenin çoğulu bu. Neyin çoğulu olabilir? Bakalım mı ona bir? Zevcun Değil mi? Z, vav cim var aslında. Başına... E, ee, hemze dahil olmuş. Ez de vava metal gelmiş. Ez vacun olmuş. <gülüyor> Efalun mezzine dönüşmüş değil mi? Efalun mezzine gelmiş. Zevcunun çoğulu. Dolayısıyla bunun manası nedir? O hani bu bayan doktorlar vardı ya işte o bayan doktorların kocaları öğretmendirler. Müderrisune. Men hadihil mer'etü bu kadın, bu bayan kimdir? İmra etün elmer etü. Elmer etü kadın demek. Tek kadın. Elmer o ise, en yani sonunda mühendisli tese olmadan gelen elmer o ise erkek. Bu erkek. Bu şahıs, erkek şahıs. Elmer etü bu kadın, men kimdir? Hiye zevcetü tabibil cediydi. O Yeni doktorun zevcesidir. Yani eşidir, hanımıdır. Ze Aynı. O yeni doktorun hanımıdır, zevcesidir. Hani bizim dünümüzde var ya zevce eş yani. Kadın, kadın cihetinden eş. Ebnauke fil medreseti sanaviyyati ya Usame. Ey Usame, senin oğulların Ebnauke dedim ben yanlış okudum. Ebnauke olacak. Ebnauke fil madrasati sanaviyyati. Ebnauke, değil mi? Ebnauke evet. Yok burada bir karışıklık var. Tamam. Biz ilk okuduğumuz doğru. Biraz şey karışık yazmış bu da e benatuke film adreseti saneviyeti ya usameti e benatuke düzeltelim burayı. Evet. bizden kaynaklanan bir karışıklık oldu Bena, ey usame benatuke, benatuke, e benatuke o baştaki e istifam hemzesi ey usame kızların senin kızların lisede mi e benatuke ba'duhunne film adreseti saneviyeti ve Ba'duhunne Fil Medresetil Mütevasıtati Onların bazısı Lisede ve bazısı ortakıldadır. Eleki Benatün Ya Leyla Ey Leyla Senin kızların var mı? Eleki Benatün Nam Li Benatün Kibarun Evet Benim büyük kızlarım var. Ve hunne talibatun bil camiat. Ve onlar üniversitede öğrencidirler. Ve hunne talibatun bil camiat. Men haula'i nisa'u <gülüyor> tuwalu? Bu kadınlar, bu bayanlar, hangi bayanlar? Bir bir bayanlar. uzun bayanlar kimdir? Buradaki Nisa'un ise İmra'atünün çoğunu. Bu kadınlar. İmra'atün el-mer'atü yani marife söylenişte bir kadın. Nisa'un el-Nisa'u kadınlar. Kur'an-ı Kerim'deki Nisa'a suresinde gene bu kadınlarla ilgili bahisten dolayı e, Nisa'un diye isimlendirilmiştir. Hemen burada bir hatırlatalım. Nisa suresi değil, Nisa suresi. Nisa değil. Nunu atmayacağız yani. Hani Alimran, Nisa, Bakara, Maide denir de. Nisa değil. Nisa. Nisa un. Yani sinde metarif var, nun da yok. Bu kadınlar, uzun boylu kadınlar <gülüyor> kimdir? Hunne tabibatun min Amerika. Onlar Amerika'dan bayan doktorlardır, uzun boylu kadınlar. Et tabeeba tu kharajna min Bayan doktorlar hastaneden çıktılar. Devam edeyim mi? Devam edersen dersi sonraya da gideceğim. Bunu bitirsek abi? Evet. bu alıştırmayı bitirsek o yani bu sayfayı dikdörtren istesen abi. İki tane balgız tamam abi bit bit diyorsan tamam. Yok ben hiç sinemedi misin sen